Açık Dergi Teknolojinin Karanlık Yüzüne ...hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Merhaba. Muratcığım, biz geçen hafta bu internet üzerinden... E, ...konuşabildiğimiz takdirde... ...ya da o programı yüklediğimizde neler oluyor... ...ne gibi tehlikeler var, bunları konuşmuştuk. Fakat benim kafamı kurcalayan... ...bir şey var son günlerde. Bu telefon, yani... E, ...mobil telefonlar üzerinde e, herkes işte bende virüs var onun için mesajını alamadım vesaire gibi bir takım e, şeyler söylemeye başladı. Bu da moda oldu. Biraz da iyi bir mola. Yani virüsün var senin mesajını alamadım ama senin dışındaki herkesin mesajı geliyor maşallah. <gülüyor> gibi. bir mesajını mesajlar atıyorsan artık virüse takılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Belki de spam programını içine almış bir şey var koruma Bize yöntemi. Biliyorum. Şimdi ben şey merak ediyorum yani var mı tip, böyle bir şey? Ne tip virüsler var yani telefon üzerinden e, özellikle Bluetooth'la bir takım virüslerin aktarılabileceğini biliyorum daha ama... önce konuşmuştuk bir, birkaç ay önce bir programımızda değil mi? Ama bu virüsler yani şu anda senin tanıdığın bildiğin telefona gelen virüsler kimler? Yani kimler diye, ne yapıyorlar diyelim mesela. Evet, Şimdi yani bizi bizi çok ilgilendirmiyor çünkü. Hı -hı. Ha, ne yapıyorlar dersen. Şimdi e, benim bugüne kadar farkında olduğum SMS almaya engel olan virüs ya da worm Bimler, vesaire yok. Hı -hı. <gülüyor> bir kere oradan başlayayım. O iyi bir numara, onu sevdik. <gülüyor> ha şöyle bir şey olabilir. Hani bilgisayarın e, SMS... Alabilme kapasitesini doldurduğu için gelememiş olabilir ama o zaman da biliyorsunuz telefonlar uyarı veriyor SMS yerim doldu biraz boşalt diye. Ay belki ondandır diye yani şimdi kimseyi suçlamak istemiyorum ama bu tarzda bir şey oldu. Çünkü telefonuna virüs bulaştığını biliyor ama başına neler gelebileceğini bilmiyor. Tamam. Oluşmayan her şeyde virüse atıyorlar tamam, yani tamam. böyle bir durum Tamam. Bir kere ilk yani en e, hızlı fark edilebilecek olanı. Telefonunu düzenli kullanan insanlar için bu yani aşağı yukarı her gün aynı miktarda konuşan her akşam ya da her kaç günde birisi aynı miktarda şarj eden insanlar için hemen hemen her virüsün ortak özelliği bir kere e, telefonun pili daha çabuk bitmeye başlıyor. Hmm. Tamam pilin bir eskime ömrü diye bir şey var donuç olarak hani zaman içinde telefon eskidikçe e, pilin de ömrü azalıyor ama böyle durup dururken hani bir günde bir hafta sonunda ya da bir haftada yarıya inmesini beklememek lazım pil ömrünü. Dolayısıyla bir buradan şüphelenmek lazım. İkinci farkına varma yöntemi umarım böyle kimse farkına varmaz dinleyicilerimiz arasından. Bir sonraki aydaki faturada fark etme söz konusu. Çünkü dialer dediğimiz e, zararlı programlar sürekli bir yerleri arıyorlar bizim biz farkında olmadan. Dolayısıyla bizim telefon faturamız ciddi miktarda şişiyor. E, kendilerini de yayma amacıyla SMS yolluyorlar, MMS yolluyorlar ve bunların hepsi... Kontör demek para demek yani ya da bir fatura demek onu bir sıralayız o hemen görmeye başlıyorsun böyle bir şey var diye Ondan sonra e, turva atları var turva atları da e, yine bizden habersiz bir yeri arayıp ya da orada tarafından aranıp e, hani ortamı dinlemek amacıyla kullanılan zararlı programlar e, telefon yanımızda o zaten iletişim aracı bunu kötü amaçlı kullanan turva atları yani telefonda var. da truva atı oluştu ve biz var. farkında olmadan dinleniyor olabilir miyiz? Doğru. Artık yavaş yavaş bunlar ortaya çıkmaya başladı. Bunlar, Bunların bir kısmı kavramsal bir kısmı gerçek hayatta görülen görülmüş olan hı hı. E, zararlı mobil programlar. Bunlara genel olarak zararlı mobil programlar diyoruz. E, bunların, yani bunların hepsi şu anda var. Nasıl bulaşır dersen de işte en tipik buluşma şey buluşma nereden çıktı bulaşma yöntemi sen de bir önce söylediğin gibi Bluetooth üzerinden mavi diş üzerinde. Bunun dışında SMS üzerinden bulaşma ile ilgili bir takım çalışmalar görülüyor. Multimedya messaging sistem denen MMS üzerinden MMS üzerinden şey var hı hı. bulaşma var. Benim hani birinin bana sordu ve çok güldüğüm kızılötesi iletişimle bulaşma var mı dedi. Ha, teoride mümkün fakat pratikte bir insanın kızıl ötesiyle bir virüs bulaştırması için senin kızıl bulaştıran kızıl ötesinin birbirine doğru bakıp böyle bir süre öyle beklemeniz gerekiyor. Bana virüs bulaştırsana. Gibi öyle bir şey oluyor <gülüyor> o yüzden onu çok saymıyorum. Bir de biliyorsun telefonlar durduğu gibi durmuyor. Gittikçe daha fazla gelişmeye bir özellikler içermeye başladılar. Atıyorum elektronik posta alışverişi yapabilen telefonlarda elektronik posta üzerinden bulaşma söz konusu. Ondan sonra inçede ee, internet erişimi olanlarda internetten bir program indirirken bir virüsün bulaşması mümkün olabiliyor. Hı hı. Ee, ya da e, anında mesajlaşma, instant messaging yani chat programlarının aracılığıyla da virüs gelme riski var mobil telefonlara. Peki şöyle bir şey. Mesela senin telefonuna bir virüs bulaşmış hı. diyelim. Ve bunun... Son, ...bu bulaştı ve sen bunu temizletmedin... ...arındırmadın telefonunu... Tamam. ...ve biz sende mesajlaşıyoruz normal... Hı hı. ...bizim bu normal mesajlaşmamız... esnasında da geçebiliyor mu? Yok normal mesajlaşmamız değil ama... ...senin telefonu sende diyelim virüs var... ...senin telefonu senin telefon rehberine... ...senden habersiz SMS'ler MMS'ler yolluyor... Ne diyor onda? Ben de bakıyorum aa diyorum bana bir şey yollamış... ...açtığım zaman size bir program... ...size bir kod yollanını çalıştırmak istiyor musunuz diye soruyor... Ben de yanılıp evet dersem Banu'yu tanıyorum çünkü. Ha Banu bana bir şey yollamış madem bir dur yükleyeyim bakayım diye evet'e basarsam. Yüklenmiş olur. O bana yüklenmiş olur. Yani o zaman şöyle bir şey var. Yani bu tür virüsler telefon üzerinden yayılan virüslerde muhakkak bizim bir şekilde onaylamamız gerekiyor. Yani hani mesaj geldi demin söylediğin gibi bu programı yüklemek istiyor musun gibilerinden. Evet. Ama şey de var mesela ben bir e, internetten bir program indirdim ama indirdiğim programı güzel bir siteden değil de e, virüslü programlar bulunan bir siteden indirirsen ben zaten kendi ilme indirmiş oluyorum. Hı anladım. Yani ben merak ettiğim e, çok saf vatandaşlar ve telefonu telefon olarak kullanan ya da SMS ya da multimedya mesaj göndermek için sadece kullanan hı hı. ama gelen tuhaf mesajları da açma özürlü ya da işte internetten bir şey indirme, öz, özürlü, açamayan. Ol, açamayan, indirme özürlü olan tamam. vatandaşlarımız için bir risk teşkil ediyor mu? E, hayır. Yani Bu seviyede bu şeyde liste etmiyor ama yine de ilginç bir seslik var bu programı yapalım dediğinde sen bir internette baktım az önce biliyorsun ee, oradaki şey yaptım bir haberde okudum internet üzerinde bugün uluslararası şirketlerin yüzde 60'ı yaklaşık çalışanlarına e, gelişmiş telefon vermeme nedeni olarak e, güvenlik sorununu söylüyorlarmış. Tabii buradaki güvenlik sorunu sadece virüs anlamındaki güvenlik sorunu değil, aynı zamanda gelişmiş telefon verdiğinde sen o gelişmiş telefon üzerinden kurumdaki internet email ile dolaşacaksın, başka şeyler de yapabileceksin. E tabii bu da sen telefonunu bir yerde unuttuğunda kaybettiğinde şirket elektronik postalarının başkalarının eline geçmesi anlamına gelecektir. Tabii. Böyle zaman... şeyler de ama virüs de mutlaka güvenlik nedenlerinden bir tanesi. Peki bu şeyi söylemedin mesela mesajlara ya da e, resimlere. ...de Hı -hı. ulaşabiliyor mu virüs? Yani truva dinleyebiliyor da. Ha benim farkında olduğum, bildiğim şu ana kadar... ...senin içindeki, senin daha önce çekmiş olduğun fotoğrafları... ...bir başka bir telefona gönderen bir virüs ben duymadım. Ama teorik olarak bunu yapabilmek... ...teknik olarak mümkün, teorik demeyelim. Teknik olarak bunu yapabilmek Akıllarına mümkün. Akıllarına getirdik. <gülüyor> Yok, bu biraz daha telefonların hızlanması, büyümesi vesaire lazım. Yani bugün bir sürü farklı... Bilgisayar dünyasında da yeni virüs türleri bilmem neler e, yıllar öncesinden böyle bir virüs yazılabilir, böyle bir zararlı program yazılabilir diye internette e, şey, yazılarını görüyorsun. Başka bir deyişle ev yapacaksın ama planlarını görüyorsun. Evin kendisini görmüyorsun. Teknoloji gelişmemiş oluyor. internet hızı yeterince artmamış oluyor vesaire nedenlerle. Peki Murat'cığım bir iki üç dakikalık vaktimiz tamam, daha güzel. var. Ne, nelere dikkat edelim? Nasıl korunalım? Nelere dikkat edelim? Bir kere hani... Ee, birinci önerim aslında ben bunu hani tabii insan herkes kendi sevdiği kendi yakıştırdığı telefonu alır ama hakikaten demin çok güzel bir tanımlama yaptım benim etrafımda da bizim etrafımızda da birçok insan var telefonu telefon etmek telefon almak amacıyla kullanan. ...onun bir üzerinde... ...hadi SMS alayım, SMS yollayayım da yavaş yavaş alışıldı ama... ...ne kamerasını kullanan ya da kullanmak isteyen... ...ne böyle ekstra bir takım özelliklerini... ...işte ajandasını bilmemesini kullanmak isteyen kimse... ...yani bunları kullanmak istemeyen insanlar var etrafımızda. Bu insanlara önereceğim en basit şey. Basit. Hem, hem de daha çok para ödemeyin. Daha ucuz telefonları. Simple is the best. Evet, basit ve güzel. Ama buradaki önemli şeylerden bir tanesi şu... ...hem de daha ucuz, evet. hem de daha küçük... ...hem de daha hafif. Hani... <gülüyor> Sonra Çünkü, ama hani, bu, bu bir, gibi ama hani, gibi, hani bu. bir taraftan da meraklısıysak eğer o zaman ne yapacağız? İşte o zaman bir, e, yavaş yavaş cep telefonları için e, zararlı programlara karşı yazılımlar çıkmaya başladı. Antivirüs yazılımları diyebiliriz bunları. Onları değerlendirmek, yüklemek düşünülebilir her zaman olduğu gibi. Bu bir seçenek. İkinci bir seçenek sen demin çok güzel söyledin. Tanımadığınız insanlardan gelen ya da tanıdığınız insanlardan beklenmedik zamanda gelen... İşte bu programı aç vesaire gibi soran sorulara bir sorayım bakayım deyip geçici olarak hayır cevabı vermek çok önemli. Bunlar önemli konular. Yani dikkatli olmak. Dikkatli. Böylece... Ee, şey çok Son bir şey daha söyleyeceğim. Hı -hı. Bluetooth, mavi diş yani yakın çevremizde işte atıyorum 50-100 metre yarıçapındaki bir daire çerçevesinde e, iletişim sağlayabileceğimiz iletişimi de mavi dişi de kullanmadığımız zaman kapalı tutmak o kadar basit ki. Yani o zaman şey oluyorsun hani radara yakalanmayan uçak gibi oluyorsun. İstersen hani, yakalayamıyorlar. Ama orada bir şey var. Bu şimdi kulaklık ayrı kullandığımız zaman bluetooth üzerinden kullanılıyor. Zamanımız kalmadı ama değil mi? Öyle bir var tabii. İşte o da her ki söylediğim şey kullandığımız teknolojinin farkında olmak diye özetleyelim istersen evet. günü. Böylece ben bir, bir tek cümleyle özetlemek istiyorum. Yani internet konusunda ve e-mailleriniz konusunda özellikle çok e, altını çizdik. Artık telefonlarınız ...konusunda da aynı dikkati lütfen gösterin. Böylece bizim güvenli günler dileğimiz geçerli olur. Ne güzel. Hoşçakalın. İyi akşamlar.